Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Benim yine küçük bir duyurum var. Ee, geçen hafta da aynı duyuruyu yapmıştım, bu bir tekrar duyuru olacak ama. E, dünyalı Dergi'yi yapıyoruz biliyorsunuz bir süredir ve Dünyalı Dergi'nin okullarda nasıl kullanıldığına dair örnekler toplamaya çalışıyoruz. Bu arada kendi önerilerimizi de yapıyoruz. DünyalıDergi.com'da e, yayınladık bir e, sınıf etkinlikleri kitapçı. Dünyanın 6. sayısıyla birlikte kullanılabilecek bir kitapçık. Öğrencilere dağıtılabilecek kita e, kağıtları vesaire de var. E, bu konuda biraz desteğe ihtiyacımız var. Örnek toplamaya çalışıyoruz. Kitapçı kullanırsanız ya da hani bir şekilde e, Dünyalı Dergi'yi kullanarak e, sınıflarda kimi etkinlikler yaptınızsa örnekleri bize ulaştırırsanız seviniriz. Dünyalı Dergi'ye ulaşmak için de info.dunyaladergi.com adresini kullanabilirsiniz. Şimdi Bir Dolap Kitabı'nın normal akışına devam edelim madem. Edelim. <gülüyor> Böcekler için ilk yardım merkezi olur mu sence? Ee, olmuş olmalı ki bunu soruyorsun. Hadi <gülüyor> çok fantastik değil <gülüyor> mi? Çok güzel evet. Ee, çok merak ettirdi beni. Ben ilk başta bu başlığı görünce böceklerle ilgili hani, bilimsel e, kurgu olmayan bir kitap var sanıyordum. Hı hı. E, ama bayağı bir roman ve çok da eğlenceli, hareketli, komik, komik güzel bir e, aile öyküsü çıktı işin aile içinde. Öyküsü. Evet. E, hikayemizin kahramanları bir baba kız. E, Dario, baba. Bir veteriner. E, kızı kamile ile birlikte e, yaşıyor. İşte yaşadığı evde aynı zamanda muayenehanesi de var. E, hikaye, e, yani perde burada açılıyor. Hı -hı. Evdeki muayenehanede açılıyor. Dario artık boğulmuş, bıkmış, <gülüyor> bezmiş çünkü. <gülüyor> Ee, o kadar garip insanlar geliyor ki hayvanlarını tedavi ettirmek için. Hayvanlarla hiçbir problemi yok. İşini çok seviyor ama hayvan sahipleri artık e, Dario'yu delirtmiş durumda. Çünkü işte e, köpeğimin diş taşı var. Sürekli fırçalıyorum ama geçmiyor diye ısrarla kapısını çalan e, bir hanım var. E, bayan Petunya, Yani. <gülüyor> <gülüyor> bayan Petunya ile boksör köpeği Otto. Ama ne derse desin yine geliyorlar sürekli işte nefes kokusu varmış nefesi kokmasın diye işte ağzına sürekli sprey sıkıyormuş dur dur ah, dur. Ya, bu, ya bir şey söyleyeceğim bu noktada söylemek zorunda hissediyorum yani bu zavallı hayvanların evlerde çektikleri nedir ya? O garip giysiler <gülüyor> değil mi böyle tuhaf işte İşte bayan petunya ya da tam öyle bir tip köpeğine öyle davranıyor işte diş taşı dan şikayet ediyor. Ee, siz e, doktor ne derse hemen yani böyle savunmaya geçiyor. Yani siz benim ottacuğumun ağız temizliğine gereken önemi göstermediğimi mi söylüyorsunuz? diyor. Ya, ya dur, kardeşim dur, dur. git başka veterinere. <gülüyor> <gülüyor> e, bu bayan Petunya. E, ondan sonra bir tane Bay Ernesto var. Onun da işte kokur cinsi köpeği var. E, geliyordu, şeyler soruyor, soruyor. E, yine do bizim doktor ne yapsa yaranamıyor yani öyle bir şey var. Evet e, ve en sonunda e, bir, bir yerde sabrı taşıyor artık e, saçma sapan cümleler kurarak itiş kakış insanları atıyor muayenehanesine. <gülüyor> Tam delirmiş yani. Evet e, bir, bir de koluna ısırık da yiyor zaten e, kolunun acısıyla kapatıyor. Ve kapıya işte ısırık nedeniyle kapalı. Sımsıkı kapalı diye bir kağıt asıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bundan memnun kalmayıp hastalık nedeniyle süresiz olarak kapalı diyor. Bu arada e, Camila Dario'nun kızı, Hı -hı. Işte ara ara geliyor. Işte, baba baba çabuk gel diye öyle bir bağırıyor ki bir şey olduğunu sanıyor. İşte o arada yine o Otto ve sahibinin yanından uzaklaştırıyor. İşte Kızım beni çağırıyor deyip. Ee, ve ne oldu diyor tavan arasında bak bunu buldum diyor böyle iri bir hamam böceği Hı -hı. E, dış de, yüzeyi bir kırıkla ayrılmış e, çabuk onu tedavi etmen lazım diyor e, olmaz yani babası da böyle bir şey yapamayacağını söylüyor ama sen veteriner değil misin diyor ama ben kedileri köpekleri tavşanları tedavi ederim diyor böyle bir duraklıyor babası e, ama e, işte ölebilir dese de işte zarar gelmiş dese de bir şey yapamam diyor ve Böcek ölüyor. İşte kızı çok üzülüyor. Hı hı. E, işte Hatta bir cenaze töreni düzenliyor. O noktada babası da e, ona eşlik etmesi gerektiğini fark ediyor. Ya, durumun ciddiyetini kavruyor. Evet. Yani. Bir de şöyle bir durum var. Birkaç sene önce Dario'nun karısı işte Camila'nın annesi ölmüş. Hı. İşte ikisi baş başa kalmışlar. Yani böyle bir e, altyapıda böyle bir hikaye de var ve e, Camila bu konuda çok hassas. E, sonra başka bir gün işte Pekala ...akrep yavruları getiriyor... Hmm. ...bir çekirge getiriyor... ...falan ama o arada dükkan kapatılmış... ...durumda sürekli dışarıdan... E, ...kapıyı çalıp o kadınlar... E, ...içeride olduğunu biliyoruz... ...çalıp <gülüyor> aç kedimi iyileştir... ...köpeğimi iyileştir diye... ...bu da her be. seferinde darıyor, yeni bir yalan uyduruyor... ...işte ulaşıcı hastalığa... ...kapıldım diyor... İşte ...şöyle evde değiliz Filipin hizmetçi... ...kılığında konuşuyor... ...sesini değiştirdim... E, ...ve e, kızı da dışarı çıkmıyor... A kasabada giderek bir söylenti de yayılmaya başlıyor. Veteriner delirdi diye. <gülüyor> Kızını da rahim tutuyormuş diye. Bu arada e, Camila'nın getirdiği hayvanlarla e, doktor, veteriner işte Dario farklı bir ilişki de kurmaya başlıyor. İşte kızı getirip ona çok eski bir üniversitede okuduğu kitabı babasının ders kitabını önüne koyuyor. Sen böceklerle ilgili çalışmamış mıydın? Şimdi bunları okuman lazım falan diye önüne getiriyor kitabı. Yavaş yavaş işte o da konuya ısınmaya başlıyor. Bilerini i̇şte böceklerin latince isimleriyle adlandırıyor. İşte şöyle olmuş mesela çekirge geliyor. Çekirgenin bacağı kırık. Ona hmm. minicik böyle bir çöpten alçı yapıyor. Vay. Sonra bu akrep yavruları akrep gibi bile değil. Şeffaflar daha çok hmm. küçükler. Tulyo <gülüyor> ve Tulya ismini koyuyorlar. Onlara işte fanustan... Bir yuva yapıyorlar işte yiyecekler veriyorlar sürekli. Ondan sonra e, giderek iş hızlanmaya başlıyor. İşte Julia var Camilla'nın arkadaşı bir gün kapı çalıyor. Yine bunlar tedirgin kim gelmiş diye bakıyorlar. Julia olduğunu görünce anlıyorlar. O da ilk başta böcekleri görünce bir tedirgin oluyor ama o da havaya giriyor kısa sürede. Ve e, kızlar bir gün bir tarafa kapanıp. Bir şey hazırlıyoruz bekle diyorlar ve bir böcek hastanesi tahtalardan küçük odaları olan bir hastane inşa ediyorlar sürekli bir şey taşıyorlar çünkü veteriner de çok hoşlanmaya başlıyor bu işten ve gelen hastaları sayıyorum. İşte e, bir zehirlenen örümcek geliyor önce. Zehirlenen örümcek. Evet. Zehirlenen örümceği ateşi sönen bir ateş böceği, kellikten muzdarip bir tırtıl, <gülüyor> uyanık kalmayı beceremeyen bir uyku sineği, iğnesi kırılmış bir arı, bilenmesi gereken bir makas böceği, 29 ayağı <gülüyor> aksayan bir kırkayak <gülüyor> kabuz olan bir bok böceği, sivilceli bir tahta kurusu, bir türlü sertleşemeyen sopa böceği, buruşup büzülemeyen bir yaprak böceği, kabuğunu kaybetmiş bir salyangoz, kozasından ipek yerine yün çıkaran bir ipek böceği <gülüyor> ve sarhoş bir adamın kanını emdikten sonra hepten sarhoş olan bir sivrisinek ailesi izliyor. <gülüyor> Ama bir tek böcek de değil, başka hayvanlar da gelmeye başladı. İşte gagası kırılmış bir kara tavuk, kör düğüm olmuş bir yılan. Bir ayağı kopmuş kertenkele, kazma dişli bir fare, kabuğu kırılmış bir kaplumbağa, beslenme bozukluğu olan bir kirpi, gaz sancısı çeken bir sıca sıçan ve daha bir sürü hayvan geliyor. E, bu arada e, yan komşusu Ugo, e, bunların bahçesi böyle vahşi bir orman gibi, akımsız. Ama içinde işte bir sürü şey yapabiliyorsun. Yan bahçedeki bahçenin sahibi Ugo da, ee, jilet gibi işte hmm. çimler budanmış çiçekler düzgün ve sürekli yan duvardan uzanıp bunların bahçesine hmm. laf atıyor biraz geçimsiz bir tip ee, ilaçlama yapıyor bahçesinde işte hmm. bunlar da uyarıyorlar böceklere zarar veriyorsun diye ve bir gün julia babasını uyandırıyor baba baba çabuk bakmalısın bunu görmelisin diye bir çıkarıyor onu kapının önüne U uzun bir konvoy... böcek konvoyu... Sıraya gelmişler, herkes yaralısını getirmiş, hastasını Aman, getirmiş. yan bahçeden mi getiriyor? Bilmiyorum işte, yan bahçeden gelenler. Sonuçta Bayağı, duyan yani. geliyor, duyan geliyor ve <gülüyor> bütün evi şey yani savaş hastaneleri olur ya böyle, Aha. her türlü imkanı kullanırsın, her yeri revire çevirirsin. Aynen bütün ev işte banyo küvetinden tut fırının içine kadar yatakhaneye dönüştürülüyor. Ee, o arada işte Hugo iyice zıvanadan çıkıyor ve kıyafetlerini giyip ilaçlamak için buraya saldırıyor. Oo. İşte e, Dario ile baya bir kavga ediyorlar bu yüzden. Baya maceralıymış. Sonra bir gün Camilla ortadan kayboluyor. Bu ha. noktada bitireyim. Ee, Camilla'nın başına ne geldiğini sonra onu kurtarmak için nasıl bir yol izlediklerini e, ve sürpriz bir sonu olduğunu söyleyeyim kitabın. E, çok keyifli, çok eğlenceli bir kitaptı bu. Bir kere şu çok ilginç. E, e, sıradan bir günde umursamayacağımız ya da hani üstüne basacağımız belki ondan nasıl kurtulacağımızı bin tü, bin türlü yolunu düşüneceğimiz gidip ilaçlar alacağımız değil mi? Böcek ilaçları evet. vesaire alacağımız e, canlılar ve doğal olarak bunlar tabii ki popüler olmadıkları için mesela onlar için veterinerler gerçekten de yok aslında. Evet. yani Onlar için mamalar yok, onlar için tedavi yöntemleri yok. Yani dışlanmış bir türden bahsediyoruz. Evet. Şey, hayvanlardan bahsediyoruz. Bu anlamda bir kere bence çok çarpıcı. Evet, yani yani böceklere bakış açını bir anda değiştiriyor bu e, e, Kedi, köpek, evcil hayvana da bakışı değiştiriyor bence. Yani ne yapıyoruz çünkü? Evet. Yani? Orada bir delilik hali var ya. Evet. Yani çok garip şeyler Sonuçta yapılıyor Sonuçta hepsi yani. bir canlı. Hepsinin yaşam hakkı var. Her birinin. Yani minicik bir karıncadan tut. işte akrebe kadar. Hani akrep tehlikelere uzak hmm. durulması gereken bir şeyken. Burada iki tane bebek İki bebeğe dönüşüyor ve onların o büyüme sürecini görüyorsun. Bir yandan hayvanların yaşam biçimleriyle ilgili de ufak ufak bilgiler veriyor. Yani işte akreplerin doğduklarında şeffaf olduklarını bilmiyordum ben. Büyü, büyü, nasıl büyüdüklerini kısa da olsa burada tanıklık ediyorsun. Yani bir kelebeğin kanadı zarar gördüğünde onun kanadına kağıttan işte bir protez hmm. e, yapılabileceği fikri yani gerçekten böyle bir şey yapılabilir mi bilmiyorum ama, ama sonuçta yani, bunu evet. düşünüyorlar çözüm üretmeye çalışıyorlar işte çekirgenin bacağı en önemli evet, evet. uzvu ve onu kurtarmak için bir yol buluyorlar yani her böcek için farklı bir e, Yöntem öneriyor ve ya, bu... gerçekten bakış açını değiştiriyor. Şimdi bu bakış açısının değiştirilmesi gereken çok fazla insan olduğunu biz Urla'ya taşındıktan sonra anladık. Çünkü Urla'ya taşındıktan sonra e, evimizde e, yani daha önce ömrümde hiç görmediğim türden ya da görmeyi çok mesela bir peygamber devesi. Evet. E, sık sık bizim e, işte balkonu ziyaret ediyor. E, Birçok böcekle tanıştık. Birçok farklı hayvanla tanıştık. Mesela işte bahçemizi kazıp duran bir köstebek var mesela. Falan. ve e, bizi ziyarete gelen insanlar için biz bunlarla ilgili fotoğraflar falan paylaştığımız zaman ciddi bir tedirginlik konusu olduğunu fark ettik bunu evet. değil mi yani hani o da ne ya ne biçim hayvan o ay gelmeyeceğim falan gibi bir sürü tepki alıyoruz Aslında gerçekten bakış açısını değiştirmek evet. lazım çünkü biz onların yerinde yaşıyoruz Aynen onlar öyle. bizim değil. Evet, biz sonradan geldik evet. onlar zaten buradaydı. Yani bu açıdan da çok önemli bir katkısı olabilir kitabın evet. gibi geldi. Böyle birdenbire kitaba çok yararcı bir bakış açısı şeklinde. Ama olma, gerçekten hani... bir kere çok eğlenceli. Okuması çok güzel. O babanın e, hastalara uydurduğu yalanlar kısmı işte ikisi hmm. birden baba kız arasında da böyle farklı bir şey paylaşılıyor aslında orada. Sen de ortak oluyorsun buna. Çok eğlenceli. Evet. Kendi hayat felsefesini, hayata bakış açısını değiştirmesi Daryon'un. İşte veteriner tamam hayvanları çok seviyor ama göz ardı, et, göz ardı ettiği bir koca bir grup var. E, parasını kazanmadığı. Benim. Evet sonunda zaten yine parasız kalıyorlar ve başka bir şey düşünmeleri gerekiyor. O, ayrı orayı anlatmayayım. E, ama... Kitabın içinde mesela bir sürü böcek adı görüyorsun. Duymadığın, bilmediğin ya da merak edip araştırmak istediğin bir sürü böcekle karşılaşıyorsun. O da çok keyifli. E, bu arada e, kitabın yazarını ve çevirmenini de hemen söyleyeyim. E, Guido Scardoli yazmış. Zaten bir veteriner hmm. yazar da e, veterinerlik eğitimi almış biri. E, resimleyen Andrea Rivola. Çok güzel büyük anıtsal resimler var zaman zaman hmm. aramız e, karşımıza çıkıyor Türkçe çeviren, çeviren de Yelda Gürlek Yapı Kredi Yayınlarından çıktı bu kitap kitabın adını da bir daha söyle e istersen evet, böcekler için ilk yardım merkezi ee, ya yani tam bir hani ayrımcılığa böyle tam ayrımcının gözüne bir yumruk atıyor sanki kitap şimdi öyle hissediyorum kitapla evet, ilgili evet, yani çok keyifli bir kitaptı ee, bir dolapkitap.com'da e, bu yayının band kaydını not bir yorum bırakan e, herkese yani yorum bırakanlardan bir kişiye daha doğrusu bu kitabı armağan edeceğiz eğer ilgileniyorsanız yarın birdolapkitap.com'u ziyaret edebilirsiniz e, istersen bir e, müzik arası evet müzik arası verelim A Bug's Life evet. Böceğin Yaşamı filmini seçtim yani kitabın arkasından <gülüyor> i̇yi en iyi o gelirdi <gülüyor> Randy Newman söylüyor The Time of Your Life dream Who would care without any evidence? He was full of confidence. Didn't have much common sense. He just knew that he'd come through. It's the time of your life, so live it well. live well Isn't it a bit surprising 94.9 Açık Radyodasınız. Çocuk Kitapları Programı bir dolap kitap devam ediyor. Ee, i̇lk bölümde e, banu böcekler böcekler için ilk yardım merkezi adlı bir kitaptan söz etti Yapı, kredi yayınlarından çıkan bu programın band kaydını Pazartesi günü e, birdolapkitap.com'da yayınlayacağız ve oraya yorum bırakan dinleyicilerimizden birine e, kitabı armağan edeceğiz. E, bambaşka bir konuyla devam ediyor. Evet. E, Troll avcıları. Diye bir dizi e, Karetta Çocuk'tan Türkçesi yayınlandı bunun. Michael Dahl adlı bir e, yazarın ilk defa bir kitabını okudum. E, resimleyen de Ben Kovar diye e, bir çizer. Dört kitaplık e, bir dizi bu. Troll avcıları. E, kitap e, Lovecraft'a yazmış. Itaf hmm. Ona armağan edilmiş bir kitap hani korku e, fantastik korku edebiyatının önde gelen isimlerinden ve mağara bilimci diye ithaf edilmiş. Hmm. E, anlamlı da geldi tabii kitapla yani diziyi okuduktan sonra bu çünkü e, troller yer altındaki e, dünyalarından diyeyim hani yaşadıkları alan yer altında oradan geliyorlar baya yani davlara yakın bir yerlerde yaşıyorlar hmm. yani filan. Ve e, hani yer altından geldikleri için de hem fantastik korku hem mağara oluyor yani. E, kitap şöyle e, başlıyor işte e, yıldız ya e, ne denir meteor yağmuru olacak hı hı. E, bir gece. işte bölgede eski bir taş ocağı var su dolmuş ve göle dönüşmüş. Hep öyle olur ya onlar. Evet. Ondan sonra işte oradan izlemek çok keyifli çünkü e, göle bakarak da Havaya bakarak da izleyebiliyorsun Aha. diye. işte insanlar oraya toplanıyor kasabanın insanları filan. Ee, fakat e, beklenmedik olaylar ortaya çıkıveriyor. Mesela işte e, bir araba çok garip bir şekilde inanılmaz büyük bir şeye çarpıyor. Kaporta maporta darmadağın oluyor. Bu arada bir evde yangın çıkıyor. Bu arada işte e, böyle parlak kırmızı gözler görülmeye başlıyor karanlığın içinde falan filan derken. Ee, bir şekilde ortaya çıkıyor ki e, troller yeryüzüne geri dönmeye başlamışlar. Meyer troller eskiden yeryüzünün hakimleriymiş ve insanlar onların evcil hayvanları, çiftlik hayvanlarıymış Oo. ve tekrar hakimiyetlerini kazanmak için yani geri dönülmüş ama meteor yağmuruyla ne ilişkisi var? E, i̇şte belli şehri. dönemlerde belli dönemlerde belli şeyler oluyor yani onların da yeryüzüne çıktıkları e, belli kanallar var işte bunlarla ilgili Hı -hı. bütün bunlar Hı -hı. ve bir de tabi e, aslında burada karanlıkla aydınlığın savaşından bahsediyor çünkü yıldızlar savaşıyor trollerle. Yer yüzünde seçtikleri insanlar var ve bizim mesela kahramanımız Pablo, e, diğer bir kahramanımız Tora, Zek ve e, neydi Luis? E, bunlar aslında seçilmiş yıldızlar tarafından hı hı. ve bunlar burçlarla da ilişkilenmiş. Mesela ayı biçiminde Zek işte e, gibi. Ondan sonra işte, e, şey mesela Tora e, Türkçe kova denilen ama aslında olması gerektiğine sonradan karar verilen hı hı. ya da eskiden Sakaymış zaten de sonra falan gibi hani bir karışık var ya o e, ondan sonra e, ve e, bunlar e, doğa üstü güçlerle veriyorlar farkında olmadan hı hı. bilmeden istemeden ve e, savaşmaya başlıyor bu arada e, başka karakterler de var mesela Doktor Hu var Aa, bildiğimiz Doktor Hu hayır H-O-O -O ile yazılıyor bu <gülüyor> e, Doktor Hu üç kollu filan çünkü yarı troll yarı eee insan hmm. Ama de çeşitleri varmış meğer. Kitabın arkasında da bir sözlük bölümü var. Oradan işte Gatoğul var mesela. Onlar şey yani vahşi troller. Bir de Drakol var. Drakol'ler şey insanlarla iyi geçinen. Hı -hı. Hani öyle bir hakimiyet kurma derdi olmayan. ve Barışçıl troller. Evet, yani. Diğerleriyle de hatta insanların yanında savaşan troller Aha. vesaire. Ve böyle bir macera başlıyor. İşte çocuklar trolleri yenmeye çalışıyor. Çünkü onlar seçilmişler. İşte mesela ay ışığında bunlar taşlaşıyor falan. Hani işte onları ay ışığına çekmek Hı -hı. falan. Ama yer altına da inmeleri gerekiyor aynı zamanda. E, bu arada bütün e, yakınları kaçırılıyor, akrabaları bir şey. Ve bunlar hani e, şey gibi düşün. Yani mezbaha gibi düşün. Yani Hı -hı. insanları yiyecekler çünkü bir şekilde onlarla beslenecekler çok çok falan. E, bu arada bölümlerin, hani kitapların adlarını da söyleyeyim. E, dört bölüm. Yaratığın dönüşüyle e, başlıyor. E, Karakule yükseliyor. Geliyor çünkü onların yeraltından çıkmak için kullandıkları enteresan yöntemler var trollerin. Ee, üçüncü kitap Kralın İntikamı dördüncü kitapta Kaybolan Gökyüzü. Şimdi bu kitapların öyküsünü hani bu çok kabaca anlattım ama neden bu kitapları anlattığıma dair de bir iki cümle söyleyeyim. Ee, yani çok ahamşam enteresan bir konu değil aslında değil mi yani evet. hani çok böyle çarpıcı bir yanı yok konunun. Ama bence kitap teknik olarak bu dört yıl çok iyi yazılmış. Yani çok teknik bir kitap. Yani nasıl denir? Vardır ya hani öyle futbolda çok teknik bir vuruş yaptı falan öyle <gülüyor> şeylerden öyle yani bu kitaplar. Yani okur, an, çocuklar okur açısından çocuklar açısından değerlendirirsen... tabii oradan değerlendiriyorum zaten. Çok teknik bir kitap olduğu için çok rahat okunan bir kitap. <gülüyor> yani e, çok net ve temiz yazılmış metin. Yani hiçbir şey yok karambol yok metinde hiçbir şekilde. Dolayısıyla bana göre yani benim açımdan bu kitaplardan söz etmemin söz gerekliliği şuradan kaynaklanıyor. Eğer e, kitap okutmak istiyorsak kitap okunsun diyorsak niçin böyle bir kitapla e, yola, yolda, çıkmıyoruz. yola çıkmıyoruz. Yani çünkü çok rahat, çok net, hiçbir pürüz yok. Yani teknik yazılmış olduğu evet, için bir kitap... Bir de kısa kısa ciltler olduğu için ilk cildi bitirince... Tabii bitirince... şunları birleştirip biraz daha süsleyip tek bir roman yapabilirsin aslında ama dörde bölünmüş evet. durumda. Ve kısa kısa bölümlerle e, çok da net bir macera var. Yani heyecanlı da bir macera var. Baya e, şey o anlamda kitap baya... Beni şaşırttı yani hı hı. E, bu kadar net kısa ama korku fantastik bütün öğeleri içeriyor. E, bir öyküde olması gereken her şeye sahip ve e, net rahat okunan bir e, kitap. Daha ne olsun? Daha ne olsun dolayısıyla hani işte e, oğlum kitap okumak istemiyor kızım şunu sevmiyor falan filan derdiniz varsa bu kitaplarla bakılabilir diye düşünüyorum. Ben o yüzden bu kitaplarını evet. e, önemsedim. E, Karetta Çocuk'tan çıktı Trol Avcıları dizisi. E, bugünlük de bu kadar evet. yine sürenin sonuna çok geldik çok net ve kısaca özetledim <gülüyor> e, ben evet. de merak ettim açıkçası e, bakalım yayından sonra okumaya başlayacağım hemen İyi, ben de senin anlattığın kitabı okuyacağım gibi görünüyor tamam. <gülüyor> oldu o zaman gelecek, gelecek hafta, hafta görüşmek üzere, üzere hoşçakalın